oyuncu Yeşim Bayer, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut, teknik yapım Metin Matru. Oynayan sanatçılar: Richard Ashley, Cahit Şaher, Dük Victor Yorgonyo, Baykal Saran. Kozima Orgonio Ayten Gökçer Müfettiş Granforte Sönmez Atasol Elena Işık Yenersu Carlo Orhan Aral Harlekin Kazım Akşar Enzo Garafono Mehmet Atay Roberto Mümtaz Sevinç Otel Memuru Fikret Ergin Köylü Erdal Küçükkömürcü Hizmetçi Şebnem Gürzumar Roberto çevreyle ilgileneceğine kendine işine ver Bana bir Martini daha doldur bakalım Şurada yatmış güneşlenen güzele bir göz atsanıza İsterseniz bir içki de onun için hazırlayın Paramı ve zamanımı harcayamam Görüyorsun çalışıyorum işim var <gülüyor> Çalışıyor musunuz? Bu saatte ve bu güzel otelde Şu denizin kayalıkların güzelliğine bir bakın Postane saat kaçta açılıyor? Üçte Bir telgraf bekliyorum Bu saate kadar gelmiş olmalıydı ancak benim şuradaki güzele bir bakın lütfen... Roberto hanımı bırak da <gülüyor> borcum ne kadar onu söyle... E, 600 lira 600 lira Evet mi? evet... E, öyle üstü 450 idi... Ah, e, yanlışlık yapmışım e, tabii tabii buyurun buyurun 450 lira evet... Bana neden yalan söylüyorsun? He? Alışkanlıktan olacak... Kötü bir alışkanlık ama... Siz hayatınızda hiç yalan söylemediniz mi? E, tabii bazen yalan söylediğim olur... Ama para konusunda değil Oysa parayla başım daima dertte Bizler bizim için önemli olan konularda Yalan söyleriz Bir telgrafınız var efendim buyurun Hı? <gülüyor> Teşekkür ederim ee, Al bakalım Bu da senin bahşişin Teşekkür ederim Fotokopileri getiren adama 200 bin lira ödeyebilirsin Para Sorento bankasında hazır Bana sonuç hakkında bilgi ver Gazete Müdürü Hazret İyi, çok iyi Ay, Artık şu fıstığın yanına gidebilirim Ne güzel bir gün değil mi? Gerçekten güzel bir gün İtalyan mısınız? Evet Bayre sizi yabancı sanmıştım sarışınsınız Teninizin rengi de açık bir i̇çkiye ne dersiniz Tabi neden olmasın Buyurun oturun. Roberto bize içkiye getirir misin Buraya yeni mi geldiniz Sizi daha önce hiç görmemiştim hmm, Dün gece geldim Ya siz On gündür buradayım e, Ne iş yapıyorsunuz Gazeteciyim oh, çok ilginç. Demek ki devamlı yolculuk yapıyor Yazılar yazıyor Çeşitli insanlarla karşılaşıyorsunuz <gülüyor> Ne güzel Bazen güzel bazen çirkin Size kendimi tanıttım mı ...adım Ashley, Richard Ashley... ...ya sizinki? Elena Karese... Hı, e, ...buraya tatile mi geldiniz? Sadece bugün için evet... ...patronum bu akşam geliyor... ...kışın Roma'da yazın burada çalışıyoruz... ...ne iş yapıyorsunuz yani patronunuz ne iş yapıyor? Patronum mu? İtalya'da çok ünlü bir iş adamıdır... Ha, ...o halde onu tanımam gerek... ...adını öğrenebilir miyim? Dük Vittorio Orgonya'yı tanır mısınız? Ha, tabii tanırım... ...kendisiyle birkaç kez röportaj yapmıştım... Ya. ...neyse... Bırakalım Dükü Yarın ona aitsiniz bugün benimlesiniz <gülüyor> Üstelik bugün benim doğum günüm Bugün çok başarılı bir iş yaptım Bunu birlikte kutlayalım ister misiniz? Evet sevgili dostum Bu ne güzel bir aslantı. Merhaba Alekin nasılsın otursana Görüşmeyeli hep iyi oldu Neler yapıyorsun? Yarın veya öbür gün gazete başlıklarına iyice bak Çok şaşıracaksın Orgonya dükü Victoria'nın karıştığı çağın en büyük skandalı Ciddi misin anlatsana Sahtekarlık kaçakçılık zimmetine para geçirme daha neler neler Bu haber ne zaman yayınlanacak demiştim Bir iki gün içinde az sonra buraya bir adam gelecek Kendisinden Orgonya'nın yazdığı özel mektupların fotokopilerini satın alacağım ...bu fotokopiler elimdeki en etkili deliller olacak. Şey Ashley... ...unutma ki senin Orgonya'nın karısına duyduğun aşkın açığa çıkarsa... ...herkes bunun öcünü almak için yaptığını sanır. Kozima'yı görmeyeli 10 yıl oldu. Evet onu çok sevdim, onunla evlenecektim. Ama o Orgonya'yı bana yeğledi. Sadece onun mutlu olmasını istedim. Kozima'nın bu işle hiçbir ilgisi yok. Ateşle oynuyorsun. Orgonya İtalya'da çok güçlüdür. Senden öcünü alabilir. Kimseden korkum yok benim. Peki... Sana başarılar dilerim dostum Alo Kim dediniz Garafono mu Abi Bir dakika bir dakika lütfen Bay Ashley Garafono adında biri sizinle görüşmek istiyor Söyle buraya gelsin Buyurun bekliyorlar Şimdi geliyor Öbür salondaki turistlere servise gidiyorum Bir isteğiniz var mı Bize lütfen iki kahve getir Oo, Merhaba Garafono ...tekrar karşılaşmak ne güzel değil mi? Eh, merhaba eşliğe Ne kadar heyecanlısın Fotokopileri getirdin mi? Eh, hayır getirmedim Ne? Ee, kızma lütfen kendimce basit bir önlem aldım Önlemene gerek var ee, Bu tip işlerde dikkatli olmak gerekir Para için haber geldi mi? Ha, evet Gazetemin patronu 200 bin lirat ödemeyi kabul etti ee... Üzgünüm ama... Fiyat arttı. <gülüyor> ne kadar? Sekiz yüz bin liret. Çünkü çünkü pazar çok canlı. Daha iyi bir teklif aldım. Kimden teklif aldın? Şey eh, açıklayamam. Açıklayamazsın ha? <gülüyor> ya, ay! Ay! Yapma. Adi numara çıktı. İki yüz bin liret demiştik. Ben ben çözüm bulacağım. Yapma lütfen. Yapma lütfen. Kebersin. Temizlik olur. <gülüyor> yeter, yeter yalvarırım vurmayın. Yapmayın eşli lütfen bırakın bırakın adam öldürecektir. Her... Yapma ne Ko... çıktı dur yeter. Kozima sen. Siz yerdeki bardak kırıklarını toplayın. Bizi de yalnız bırakın. Başüstüne. Euh. Richard gel. Şu üstünü başını düzelti. <gülüyor> şu haline bak seni baş belası senin Kimdi o kısa boylardan? <gülüyor> Neden <gülüyor> dövüşüyordun? <gülüyor> Kenan hangi maceralar peşindesine anlatsana. <gülüyor> Önemli bir konu değil Ondan bazı bilgileri satın alacaktım Son anda fiyatı yükseltti gene dünyanın hangi kötülüklerini ortaya çıkarıyorsun? Ee, Boşver bunları Sen buradasın ya Benim için önemli olan bu <gülüyor> Ne var ne yok Artık burada yaşıyorum Kocamın işi bu bölgede Yaz için sahilde devillamıza geldik Bir süre tatil yapacağız Biliyorum Kocan ne zaman geliyor? Bu akşam geliyor Bu gece otelde kalıp yarın villamıza geçeceğiz Bugün bir iki saat için beraber olabilir miyiz? Arabam burada mı? Evet burada. Daha çıkalım mı? Orada sessizlik içinde konuşup geçmiş anlarız. Hadi gidelim Kozima. Alo. Şu anda Bayan Kozima Bay eşliyle birlikte çıktı. Arabayla daha yoluna gidiyorlar. Benden nefret mi ediyorsun? <Gülüyor> senden nefret mi? Seni hala o kadar çok seviyorum ki. Bunu senden duymak ne güzel. İlerideki zeytin ağaçlarının altında duralım mı? Nasıl istersen Biliyor musun eşli? Sevgiye o kadar ihtiyacım yok ki Ben sana bütün sevgimi yıllar önce vermiştim O zaman sadece sevgi bana yetersiz geliyordu Asil bir evlilik yaptın değil mi? Büyük gazeteci küçük sevgilisini bırakıp haber peşinde koşarken Küçük sevgili de geleceğini güvence altına almak için evlenir <gülüyor> Bana o zamanlar evlenmek istediğini söylememiştin Söylesem ne fark ederdi? Çok şeyler değişirdi Onunla mutlu musun? Onu bırak Richard. Seni çok sevmiştim On yıldır hep seninle böyle baş başa oturup konuşmayı düşledim. Artık Sana bir şey daha sormak istiyorum Seni dinliyorum Altı aydır kocan hakkında bir araştırma yapıyorum Gazetemde onu aşağılayacak bir yazı dizisi yayınlayacağım. Biliyorum Ayrıca kocam da biliyor Kocamın bu akşam geliş nedeni de bu Elena'yı da buraya o gönderdi Elena da kim? <gülüyor> Sekreteri Tabi sevgilisi de Çok güzel bir kız değil mi? Ha, evet hatırladım Ha, gerçekten güzel Ben de senin burada olduğunu öğrenince erken geldim Bir iki saat için bile olsa birlikte olmayı istedim Son bir sorum daha var Bu yazı hakkında yapmamama istediğin bir şey var mı? Yazını yayımlamanı istiyorum İnan ki bu yazı beni hiç üzmeyecek ve ilgilendirmeyecek Yavaş gitsek Bak, bak ileride duvarın üzerinde sallanan duran bir adam var ha! Yavaş Yavaş Dikkat et Dikkat et adam düşüyor. Ah, Az kaldı Uçuruma yuvarlanıyorduk Gidip adama bakayım Ölmüş ya, Ölmüş Duvarın yüksekliği 20 metre kadar var. Görünürde bir yol da yok, bir patika bile yok. Öylesine ağaçla kaplı ki orada insanın yürümesi olanaksız. Bu yeri aklımıza iyice tutmalıyız Kozima. Öndeki zeytin ağaçları yolun üzerine doğru çatallaşarak eğilmiş. Polis soruşturmada bu yeri öğrenmek isteyebilir. Ayrıca ayrıca beni onu öldürmekle suçlayabilirler. Adamın yere düşen çantasıyla şapkasını da alayım. Cesediyle birlikte polise teslim etmeliyim. Kozima, geç öne otur Sakın arkana bakma Cesedi polise götürmek zorundayım Şimdi beni iyice dinle Önce seni otele bırakacağım Sonra polise gidip arabayı ve cesedi teslim edeceğim Fakat polis ikimizi de görmek isteyecek Senin sinir krizi geçirdiğini söylerim İfadeni sonra alırlar Kocan da yanında olur Peki beraberliğimizi nasıl açıklayacaksın Kocan sen ve ben eski arkadaşlarız Otelde karşılaştık Sen bana arabayla tepelerin güzelliğini göstermek istedin İyi de inanırlar mı sanıyorsun Önemli olan kocanın tutumu Bizi destekler mi Polise eski arkadaş olduğumuzu söyler mi Başka bir seçeneği yok ki <gülüyor> Bir şey daha var Polise durumu nasıl anlatacaksın Neyi Adamın duvarın üstüne nasıl geldiğini Fazla olan hızımızı kapatmak için uydurduğumuzu sanırlar Bize gülerler Bak Kozima bize inanmayabilirler Gülebilirler de Ama biz onlara gerçeği söylemeliyiz Şey hem polise hem de bize kolaylık olması bakımından Basit bir kaza desek Ne dememi istiyorsun Basit bir şey e, bu adam tepeden yola bakarak iniyordu Onu geç fark ettik Korna çaldın duymadı Yola atladı ve sen ona çarptın Kimse aksini savunamaz Böyle de ceza azalır Hayır hayır yalan söylemeye gerek yok Ne olduysa onu söyleyeceğim Arabanızın Sayın Orgoyne'ye ait olduğunu söylediniz Evet Arabayla şöyle bir gezintiye çıktınız Bayan Kuzumayı akşam yemeğine geç bırakmamak için dönüşte biraz hızlı gidiyordunuz Kaza anındaki hızınızı hatırlayabilecek misiniz? Farkında değilim, hız göstergesine bakmamıştım Fazla olacağını sanmam Yoldaki dönemeşler hızınızı azaltmıştır Sonra Bay Eşli Bayan Orgonya'nın çığlığıyla birden irkildim Duvarın üzerinde düşecekmiş gibi sallanan bir adam gördüm Yavaşlamaya çalıştım her şey kısa bir sürede oldu Adam bir anda arabanın önüne düştü Fren yaptım ancak Çamurluklar adama çarptı Arabayı güçlükle durdurabildim Uçuruma yuvarlanabilirdi Koşup adamın yanına gittim Ölmüştü Arabaya koyup buraya getirdim hepsi bu Çok ender görülen bir kaza anlattınız Devam edin Yolun kenarındaki adamın düştüğü duvara baktım Oraya çıkabilecek bir yol bir patika yoktu Duvara tırmanmak zaten olanaksızdır Oraya... Bilmem ki oraya nasıl çıkmış olabilir Ya da orada ne yapıyordu Duvara neden yakın duruyordu Evet bütün bu sorulara bir cevap bulabildiniz mi Hayır telefonuyu düşündüm Ölmüştü Benim sorularımın ne önemi olabilir Garofono Kendini daha önce tanır mıydınız İsmini duyulmuş muydunuz Evet tanıyordum Onunla çalışmıştım Ne çeşit bir işte Bana para karşılığı haber getirirdi Onu en son ne zaman görmüştünüz Bugün saat e, 16.30'da onunla konuştuk. Yani bayan Orgonya ile araba gezintisine çıkmadan hemen önce ölüm? Evet. Pekala Bay Eşli. Soruşturmaya hemen başlayacağım. Bu kasabadan ayrılmamak zorundasınız. Şimdi gidebilirsiniz. Tekrar görüşeceğiz. Hı. Buyurun Richard, ben Kozima Merhaba Kozima, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim Poliste ne yaptın? Ah. Kocam seninle görüşmek istiyor Bu akşam bizimle birlikte yemek yemeyi kabul edersen çok memnun olacağız ah, Canı cehenneme o kocanın Teşekkür ederim Richard Yarım saat sonra seni dairemizde bekleyelim mi? Hatırım için geleceğim Sevgili Richard geldiğine çok sevindik İyi akşamlar Kozima Bay Orgonya Bay Ashley. Sanırım sizinle daha önce iş ilişkileri için karşılaşmıştık Geldiğiniz için teşekkür ederim Gelin sizi diğer konuklarımızla tanıştırayım Bay Arlekin'le önceden tanışıyorsunuz sanırım Geçirdiğiniz kazaya çok üzüldüm Richard Geçmiş olsun ee, Sekreterim Elena Bayan Elena ile otelin lobisinde tanışmıştık Bir içki alır mısınız? Ha, evet lütfen ee, Arabanız için üzgünüm Buyurun anahtarlarımız. <gülüyor> Polisler arabanızı yıkama işini üstlerini aldılar Kazanın hemen sonrası Karımı polisin ilk soruşturmasından uzak tutmanız çok da düşünceli bir davranış Kozima buraya geldiğinde sinir krizleri geçiriyordu Poliste herhangi bir zorluk çıktı mı Richard? Hayır Müfettiş çok düşünceli ve nazik bir adam Kazayla ilgili açıklamanızı kabul etti mi? Kabul etti Ama inandığını sanmıyorum Kendisi araştırma yapacak Olay açıklığa kavuşuncaya kadar Sorento'dan ayrılmamak zorundayım Kaza konusunda hiçbir şeyden kuşkulanmıyor musun? Mesleğin gereği çok şeyler biliyorsun da Şu anda beni yalnızca başıma gelenler ilgilendiriyor Gerisini polise bıraktım her şeyi biraz daha basite indirsen çok daha iyi olacak Adam yolda yürüyordu Korna çaldın fren yaptın araba durmadı Sen de ona çarptın <Gülüyor> Neden Kozima neden gerçekleri açıklamaktan korkayım Gerçekleri açıklamakla başına bir yığın iş açabilirsin Polis sana inanmayacak Bay haklı Kozima Gerçekleri saptırmamak gerekir Alo buyurun Aa evet evet Bay Gramparte Evet buradalar Tabii, tabii, bekliyoruz. Telefon eden Fetiş Granferty'ydi Bay Ayşley. Sizinle görüşmek istiyor. Kendisini buraya çağırdım. Neredeyse gelir. Süremiz kısa. Aramızda görüşmek için kendimizi hazırlamalıyız. Sizi dinliyorum. Kişisel olarak benim sizi önceden tanıdığım... ...eski arkadaş olduğumuz konusunda uydurduğumuz yalanı kabul etmezdim. Ancak... Görev ve durumum nedeniyle Bunu kabul etmek zorundayım Benim arkadaşımsınız Öğleden sonra karım da daha yoluna gezintiye çıktınız Karımın da bu işe karışmış olması nedeniyle Soruşturma ile yakından ilgilenmem gerekiyor Çıkarlarımız eşit Anlaşmamız gerek Bunun bedeli ne olacak Müfettiş Granfort'i başımızdan bir atalım Bedelini sonra konuşuruz Gel Kozima Seninle içeride konuşalım Eşte şu pencereleri açsana içeriye biraz temiz hava girsin. Hı hı. Ha. Hı hı. Yandaki odadan geliyor. Odanın kapısı açık gibi. Ben gidip bir bakayım. <gülüyor> Elena <gülüyor> Ağladığını duydum Sana bir yardımım olabilir mi? <gülüyor> yoksa bağırırım Bu gece benimle kahve içmeye geleceğine söz vermiştin Benden hoşlanmış gibi görünmüştün Oysa şimdi benden nefret eder gibi bir halim var Neden Elena? Onu sen öldürdün Onu bir parça kağıt için sen ve sevgilin kozuma öldürdünüz Yalan <gülüyor> Elena hepsi yalan Bunları sana Orgonya söyledi değil mi? Hayır onu ben öldürmedim. Duvarın üzerinde sallanarak duruyordu. Yola arabamın önüne düştü. Arabayı yavaşlatmaya çalıştım ama olmadı. Çok hızlı gidiyorduk. Kendisine çarptım. Hem zaten o ölmüştü. Onu Orgonya öldürdü. Kendisinin yok gidecek dokümanlar garafonun elindeydi. Lanet olsun hepinize. Kardeşimi öldürdünüz. <gülüyor> Ölen Garafona ile ilişkileriniz konusuna değinmek istiyorum Nasıl bir ilişkiniz vardı? Bilgi alıyordum Nasıl bir bilgi? Haber alırdım Daha belirgin olarak açıklayabilir misiniz? İşimin gereğince açıklayamam Yani gizli haberler alıyordunuz öyle mi? Evet öyle denilebilir Garafona hakkında ne biliyorsunuz? Hiçbir şey Bana haber vermek için geldi Gerçekleri ve haberleri incelerim Onları satan adamlarla ilgilenme O halde Garafona'yı size ben tanıtayım Belediyemizde çalışan bir devlet memuru hmm, İlginç İlginçten daha da öte Bay eşliği. Sizin davranışlarınız bir kamu görevlisine devlet sırlarını elde etmek için rüşvet verme suçlamasına girebilir Verici bilgilerin devlet arşivleriyle hiçbir ilgisi yoktu Olsa bile bunu kanıtlayamazsınız Bilgilerin belgeler şeklinde olduğunu inkar mı ediyorsunuz? ...bana bu belgeleri göstermek sizin için çok iyi olacaktır. Hayır, hayır inkar etmiyorum ama belgeler bende yok. Garafona onlar için çok para istediğinden ben de almaktan caydım. Bunun üzerine otelin salonunda Garafona ile kavga ettiniz. Ona vurdunuz. Kendisini öldüreceğini söylediniz. Varmayan Roberto duymuş. Bir itirazınız var mı? Hayır, anlattıklarınız doğru. Olaydan bir saat sonra da bu adamı bana ölü olarak getirdiniz. Çantasını ve şapkasını aldınız. Çantasına bakmayı hiç düşünmediniz mi Bay Eşli Belgeler çantasında olabilir Bunlara el koyabilirdiniz O sırada çantaya bakmak aklıma bile gelmedi Ama ben baktım Çanta boştu Yani sizin satın alacağınız belgeler yoktu Bir dakika bir şey söylemek istiyorum Lütfen bitirmeme izin verin Ne söylemek istediğinizi biliyorum bu çeşit bir suçlamada eşiniz de cinayete önceden istekli olarak katılmış oluyor. Tabii bu düşünülemez bile. Garofona oteli terk ettikten sonra ölmüş. Bay eşli bizimle daha açık konuşursa işleri kolaylıkla çözümleyeceğiz. Olanları anlattım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Bize soruşturmanızda yardımcı olabilecek bir öneriniz var mı? Adamlarınızı Garafonu'nun düştüğü duvarın üzerine gönderin Araziyi incelesinler Böylece Garafonu'nun oraya geliş nedenini Ve düşüşü hakkında bilgi sahibi olabileceğinizi sanıyorum Biriz bulabileceğimizi sanmıyorum İsteğiniz üzerine bakarız Dağ yolu üzerindeki araziler özel kişilerindir Sizin köşkünüz de dağ yolu üzerinde değil mi Bay Orgonyo? Evet evet ama benim arazimde Garafono diyen adamın ne işi olabilir? Bu Garafonu nerede otururdu? Tepelerin üzerinde Sen Agatha'da Sanırım oteli terk ettikten sonra eve gidiyordu Yürüyerek derseniz oldukça uzun bir yol Daha Belki yürüyordu Normal olarak oraya otobüste gidilir Otobüsü kaçırmış olacak ki Yürümeyi iyi yet yetmiş olmalı Yani Bay Eşley'in gittiği yollardan gitmek zorunda mıdır Evet Oraya sadece bir yol vardır Onu izlemek isteyen diğer kişiler de Rahatlıkla peşinden gidebilirler Hangi diğer kişiler bah, Bilemem ...Garafono bana belgeleri daha yüksek fiyata satmak istedi. Demek ki bu belgelerle ilgilenen başka bir alıcı buldu. Bay Eşli, bu ancak bize daha geniş bilgi vermenizle açığa kavuşur. Hayır, hayır bu isteğinizi kabul edemem. O halde Bay Eşli, sizi devlet görevlilerinden para karşılığında... ...bilgi satın almak ve adam öldürmek suçundan tutukluyorum. Soruşturmanın neticesine göre hakkınızda karar verilecek. Abi Fethi, siz yüksek dereceli bir devlet memurusunuz... Aldığınız karar hakkında söylenecek bir şey yok. Ancak Bay Eşliğin soruşturması daha tamamlanmadı. Kendisi isim yapmış ünlü bir gazetecidir. Aynı zamanda da karımın ve benim arkadaşımızdır. Bu nedenle soruşturma devam ettiği sürece kendisinin köşkümde göz altında bulundurulmasını sizden rica ediyorum. Tabii ki isteklerinizi yerine getirmek isterim. Fakat bu durum çok önemli sorunlar yaratabilir Birlikte bu sorunları çözebiliriz Şu bir gerçek ki Garafona bu kentte sevilen bir kişiydi Onu tanıyanlar susunun yargılanmasını isteyecektir Olay çıkabilir Ama siz isterseniz Bay Eşleyin benim köşkümde olduğunu Kimse bilmez Soruşturmanızı köşkümde tamamlayıp Bay Eşley ile görüşebilirsiniz Sayın Organyo Çok büyük bir sorumluluk yükleniyorsunuz <gülüyor> Arkadaşlıkta sorumluluk yüklenmek Hiç de önemli değildir sizin bir itirazınız olacağını sanmıyorum Bay Eşli. Hayır, hiçbir itirazım yok. Bay Eşli, odanıza size habersiz girdiğim için beni bağışlayın. Sizin otelden ayrıldığınızı sanmıştım. Siz yukarıda Bay Orgonyo'nun katında otururken... ...adamlarıma odanızı aramalarını söylemiştim. Bu dosyanın dışında... ...beni ilgilendiren hiçbir şey bulamamışlar. O dosyanın içinde hiçbir şey bulamazsınız ki. Sizin satın almak istediğiniz haberler hakkında... ...bilgi sahibi olabilirim. Bakın yazılarınızda yer yer boşluklar bırakmışsınız. Fotokopiler... ...yani alacağınız belgeler bu boşluklara girecek... Bu dosyaya el koyuyorum İstediğinizi alın ben de o dosyanın bir kopyası daha var Bu dosyayla Bay Orgonya'ya şantaj yapacağımız sanıyorsunuz Şantaj çok kötü bir şeydir Ne kadar kendini bilmez adamsınız Bay Orgonya gibi soylu, zengin, kuvvetli bir kişi Kendisinin aleyhine yazı yazmaya çalışan bir gazetecinin arkadaşı gibi gözüküp Karısına aşık bir adamı korumaya kalksın Saçmalamayı bırakın Söyledikleriniz gerçek dışı Öyle mi dediniz? Bugün öleden sonra Bay Orgonya ile Açıklar tepesindeki saat geçirmediniz mi? Adamı öldürdünüz... Belgeleri elde edip Bay Orgonya'yı yok edecek... Ve karısına da sahip olacaktınız Yalvarırım gidin başından... Beni yalnız bırakın... Dayanacak gücüm kalmadı Gidiyorum Bay Ashley... Yine görüşeceğiz... İyi geceler... Bugün otelden ayrılıyorum, hesabımı hazırlar mısınız? Değil efendim. İkide mektubunuz var. Hı, verin bakayım. Bir gazeteci arkadaşımız daha ödül kazandı. Orgonya dizisiyle senin de bir ödül alacağına inanıyor... ...haberleriyle bekliyorum. Gazete müdürü Hansen. Neyiniz var? Hasta mısınız? Çok sarardınız. Bir şeyim yok Bay Orgonya gelirse birazdan döneceğimi söyleyin Dışarıda hava alacağım Hey Roberto Roberto İyi günler Bay Eşli Canım. Ya, Bırakın kolumu Canıma aç diyorsunuz Bırakın Bırak. Seninle konuşma bile Lütfen lütfen bırakın Bakın bakın işe geç kaldım Benden ne istiyorsunuz Bayan Kozima ile otelden çıktığımızda birisine telefon ettim Canlı kapıdan seni gördüm Söyle kime telefon ettim Hayır yanılıyorsunuz Hiç, hiç, hiç kimseye telefon etmedim bak Yalan söyleme yoksa Aa! Konum, peki, pe peki Bırakın kolumu Evet birisine telefon ettim ha. Ama numarayı unuttum ha, Sana telefon numarasını hatırlatayım ha? Aa, hayır, hayır hayır hayır Birisi bana telefon numarası bıraktı Siz oteli terk eder etmez Bu numaraya kiminle nereye gittiğinizi ha. Ve ayrılış saatinizi tam olarak Telefonla bildirecektim Numarayı söyler Roberto 6 7 3 7 8 Evet ah. Söyle kim bıraktı bu numarayı sana Daha önce tanımadığım bir adam İsmini bilmiyorum Bu iş için yalnız çok iyi para çok para verdi bana. Defol. Defol git pis herif. Hadi gözüm görmesin seni. Orgonya Dükü'nün Yazlık Villası. Kim arıyordunuz? Alo? Alo. Alo alo. İyi günler efendim. Otelimize yine bekleriz. Ha, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ha, ha işte bay eşte de geliyor. Sizi beklettim mi? Hepinize günaydın. İsterseniz isterseniz yola koyulalım. Buyurun efendim, yardım edeyim, yardım edin efendim. nasılsın bakayım? Her şey bıraktığım gibi yerli yerinde duruyor mu? Ha? Evet efendim Hı. evet. Oh, Elena! <gülüyor> seni çok özledim. Ben de öyle. Ne zamandır görüşmedik? Bu işten kucaklaşma sizi şaşırttı mı Bay işte Carlo, Elena'nın babasıdır. Carlo bizim emektar kahyamızdır. Ya, memnun oldum. Çok dikkat et Kayaların üzeri kaygandır yavaş ol Zihane olsun Neden çıktın buraya Ah <gülüyor> Sevgileneciğim Yaramaz bir çocuk gibisin Ne işin vardı o sivri kayaların tepesinde O kadar güzel ki Denizin dibini seyrettim Buraya geleceğini biliyordum Kazadan beri ilk defa yalnız kalıyoruz Korkunç bir gündü Yalanlar oynanan komediler sorular Müfettiş Granforte'yi seni hiç sevmediğimi söylerken O kadar zorluk çektim ki Kocan bizim hakkımızda ne düşünüyor Hiçbir şey Birbirimizi bir zamanlar sevmiş olmamızı Ve hala seviyor olmamız Onu hiç ilgilendirmiyor Kocamla birbirimize o kadar yabancıyız ki Kimi seviyorum kime aşığım Oralı bile değil Onun için sen önemlisin çünkü sen onu yıkacak olan belgeleri... ...fotokopileri elinde tutuyorsun. Fotokopilerin bende olmadığını bilmesi gerekir. Onları Garafono'dan satın almadığımı sen de gördün. Garafono ile kavga edişimizden seni otele bırakana dek beraberdik. Kocana olanların hepsini anlatmışsındır. Evet hepsini anlattım. Kavga sırasında Garafono'nun cebinden bir zarf aldığını da söyledim. O da inandı. Neden bu yalanı uydurdun? Fotokopiler onun için çok önemli. Onların sende olmadığını öğrendiği an sana her türlü kötülüğü yapabilir Seni öldürtebilirdi Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir zaman anlamadım Hadi gel Gel denize gireyim Yemek hazır efendim Teşekkür ederim geliyorum ha, Nasılsınız Bay Ashley Biraz yüzebildiniz mi Deniz bugün çok güzeldi değil mi Evet çok güzeldi Yemeği terasa hazırladık efendim ha, iyi etmişsiniz Carlo Yemekten sonra yakındaki kiliseye gitmek istiyorum Hangi yoldan gidebilirim Portakal ağaçlarına doğru gidin Kiliseyi hemen karşınızda göreceksiniz Açı bana Onu çok seviyorum Ama o beni başından atmaya çalışıyor Tanrım bana aç Elena Sevgili Elena Ağlama artık Git buradan katil Rahat bırak beni Sana bu kutsal yerde Tanrı huzurunda yemin ederim ki Onu ben öldürmedim Sana yardım etmek istiyorum sana yalan söylediler Kardeşini başkaları öldürdü Onu arabamın önüne attılar Bak izin ver olanları sana anlatayım Orgonya'nın çıkar hesaplarını Kazanın nasıl olduğunu Ayrıntıları her şeyi anlatayım Peki anlat bakalım Bir de seni dinleyelim Şimdi bana inanıyor musun? Evet inanıyorum Teşekkür ederim Fakat o da ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Al eşliği Aman tanrım Orgonya'nın yazdığı mektupların fotokopileri Burada ne işi var onların Kardeşim Garafon'a otelde seninle konuşmadan önce bana geldi Bu fotokopileri teslim etti Daha yüksek fiyat vermeyi kabul etseydin Bunları benden alıp sana verecekti Sonra olanları biliyoruz. Ben de onları buraya sakladım Senin olsun Tekrar teşekkür ederim Elana sağol Yardım et bana Orgonya'yı yok edelim. Eren, <Gülüyor> nerha? eve dur. İyi günler Carlo. Kilise'ye dua etmeye mi geldim? Her gün buraya çiçek getirir. Gelmişken de dua ederim. Ne için dua edersin Carlo? Babası ölürken oğlu Orgonya'ya bakma görevini bana verdi. Kuvvetim el deyince ona iyi bakmaya çalıştım Ama artık yaşlandım, gücüm kalmadı Duamı onun için yapıyorum Ailesinin onurunun daha yıllarca sürmesi için dua ediyorum Güzel bir dua Kızım için de dua ederim Ruhu temiz olarak iyi bir koca bulsun, evlensin isterim Başka bir duan yok mu? Hıh daha ne için dua edeyim? Efendin Bay orgonyo tarafından öldürülen oğlun için dua etmiyor musun? Oğlum, oğlum ha? Bırak, bırak oğlum. Aptal evi. Oğlunu efendin öldürdü. Kızını çoktan acıdı. Beni de öldürdüğünde sana teşekkür edeceğini zannet. Kahvaltınızı getirdim efendim. Biraz önce geldim odanızda yoktunuz. Ee, teşekkür ederim. Yüzmeye gitmiştim. Herkes uyuyor mu? Evet efendim daha kalkmadılar. Evet. Civarı gezmek istiyorum manzara çok güzel Bay Orgun Yon'un arazisi dışına çıkmak istemem e, Kabaca bana arazinin sınırlarını çizer misiniz? Zeytin ve portakal ağaçlarıyla kaplı bayırdan aşağı doğru inin e, Bu bayırın yan tarafı bağlarla kaplı dik bir yokuştur Bağların arkasında silolar ve köylülerin evleri vardır Buradan öteye geçmeyiniz Sınır orada biter e, Zaten orada ağaçlarla kaplı bir duvar göreceksiniz Bir duvar göründü Demek Bay Orgon'un arazisi burada bitiyor ha, Şurada dik ve geniş bir tümsek var Bu bana bir şeyler hatırlatıyor Yola yaklaştım galiba ha, Evet Aynı yol Kozima ile geçtiğim ve Garofono'nun arabanın önüne atıldığı yol Yola, yola bir çıkabilsem kurtuldum demektir Hey, hey Nereden çıktım karşıma ne dikliyorsun orada Bıldırcını avlıyorum Çekil yolundan da gideyim Başka gideceğim bir yer yok Neden Kuşları korkutuyorsun Çekil yolundan be adam Bir adımda daha atarsan ateş ederim Çek, çek o tufey gözümden Tanrı cezanızı versin Senin de efendinin de hepinizin Bugün yemekler gerçekten çok güzel olmuş Carlo Bize o kadar çok yedirdin ki Kozim aile Öyle uykusuna çekilmiyor musun? <Gülüyor> Bu yaz sıcağı için çok ağır bir yemekti Gidip uyumakta yarar var <Gülüyor> Bay Eşley Sizinle anlatsak diyorum Şu Fotokopileri bana satsanız Hayır Bu sizin son şansınız İyice düşünün dostum. Cehenneme kadar yolun var. Midem müthiş bir sancı. Dayanılmaz, dayanılmaz bir acı. Allah Allah. Ne oldu acaba? Oh. Ah, hastalandınız galiba. Gelin, gelin odanıza çıkalım, çıkalım. Güneşten rahatsız oldunuz. Oh. Nasıl oldunuz? İyi misiniz? Çok çok kötüyüm. Oh, ne oldu bana böyle? Zehirlendiniz dostum. Ne? Z zehirlendim mi? Evet evet. Yemeğinize zehir kondu. Oh, oh, Mide. Ah, ah, Arya dayanamıyorum. Çok basit çok basit ama çok etkileyici bizeiyorsun Mide mide ağrılarınız gittikçe artıyor 1 iki saate kalmaz acılar içinde öldürz Ha bak burada panzehir var senin için hemen hazırlatabilirim Tabii ki fotokopileri bana vermen koşuluyla Ne etme iyi olur Yatağından kalkmaya niyetlenme Kimse yardımına gelme Şurada oturup da Bölümünü seyredeyim bari Çalıştığın gazeten cenaze giderlerini öder Değil mi ha Dostum çabuk karar ver Panzehir belli bir süre için geçerlidir Fotokopileri otelde mi bıraktın Hayır Hayır Burada Şöyle nerede Altında köşedeki kocaman çekmecenin içinde gel bakayım. Ah. tamam, tamam, tamam. Hepsi burada. Ah. Tamam. Ta, Karnas kıla şimdi dansa yerim. Tabi, tabi, tabi, tabi ver. Ah. Aşayine bir, bir, bir. bir. fetişe telefon edeyim. Seni başımdan alsın. Hapse tıksın Sanırım asarlar. Akiler, tam versin. Buyurun efendim. Heh, beyefendiye iyi bir mide ilacı getir kızım. böyle mi kendisine ağır gelmiş. Peki efendim. Balık dostum, balık. Kötü bir parça. Davetsiz misafirlere böyle oyunlar oynanır. <Gülüyor> Karlı bu başarısından dolayı kurtulamam. Gelin e, Sizi uyandırmaya geldim Dört saattir uyuyorsunuz Bir arzunuz var mı oh, Teşekkür ederim daha iyiyim Saat kaç Saat sekiz e, Şey efendim müfettiş Grandfort'e geldi de hazır olunca Aşağıya inmenizi istediler Söyleyin birazdan yine. Oho Bay Ashley Nasıl oldunuz Buyurun, oturun Bir içki ister misiniz? Eh, teşekkür ederim istemem. Pekala, siz bilirsiniz. Buradakiler bayağı yaşlıydı. Aleyhimde kullanılmak üzere benim çalışmalarımla ilgili bir araştırma yaptığını biliyorlar. Özel dosyalarından çalınmış mektuplarımın fotokopilerini Karavana'dan almak üzere buralara kadar geldi. Ancak Grafana ile anlaşamamışlar. Aynı gün karımla karşılaşıp daha yoluna gezintiye çıkmışlar. Dönerlerken Eşley'i arabasıyla Grafana'yı ezdi ve öldürdü. Müfettiş bu kadar ünlü bir gazeteciyi derhal hapse tıkmak istedi. Ben kendisine acıdım. Burada evimde göz altında bulundurulmasını müfettişten rica ettim. Ancak Bay Eşleyi burada da rahat durmadı. Sekreterim Elena'ya aşık oldu. Kilisenin önündeki aşıkta Üzerine saldırdı Babası yetişip kızcağızı kurtarınca da Bay Eşley'i Karlo'nun kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi Ava çıkan köylünün Kendisini öldürmeye çalışıp Kaza süsü verecekleri iddiasıyla suçladı Bugün de öğleden sonra kendisini zehirlediğimi Söyleyecektir Tabii ki yediği balık ona ağır geldi Hafif bir mide bulantısı geçirdi Bu durumda Bay Granforte, Sizden rica ediyorum Lütfen lütfen beni bu adamdan kurtar. Bayaşlı, sizinle onda özel olarak görüşeceğiz. Ancak isterseniz burada bulunanların önünde de sorularımı sorayım. Pekala, buyurun sorun. Sayın Orgoyno hakkında bu araştırmaya neden girdiniz? Ben bir gazeteciyim. Kamuoyunu ilgilendiren konularda araştırma yapmak görevimdir. Yani Sayın Orgonyo'nun eşini olan şu andaki duygularınız... ...ve geçmişteki arkadaşlıklarınız... ...bu araştırmalarda hiç rol oynamadı öyle mi? Öyle bir şey söz konusu bile edilemez. Garafona'dan gerçekten fotokopileri satın aldınız mı? Hayır. Bunu size daha önce de söylemiştim. Bana satmadı. Sayın Koziuma sizi onları Garafona'nın cebinden... ...otelde kavga sırasında alırken görmüş. Ne dersiniz? <gülüyor> yalan. Hepsi yalan. Bakın Bayeşli... Yalan söylediğiniz söylüyor. Evet, gördüm. Açıklar mısınız Bay Eşli? Gayet basit. Bayan Kozima beni korumak için yalan söylüyor. Ya, demek ki Bay Eşli Bayan Kozima sizi korumak için yalan söylüyor. Herhalde başka yalanları da olmuştur. Garafona yola atılmadı Bay Eşli. O evine giderken normal bir insan gibi yolda yürüyordu. Onu gördünüz. Arabanızla üzerine gidip. ...onu ezdiniz. Çantasından da fotokopileri alıp saklaması için Bayan Kozimaya verdiniz. Sonra da onları burada kendiniz saklamaya çalıştınız. Ama bugün sizi zehirledikleri korkusu içinde... ...can havliyle fotokopilerin yerini Bay Orgoyno'ya söylediniz. Bir itirazınız var mı Bay Eşli? Evet var. Olayları istediğiniz gibi görüp gerçekleri saptırıyorsunuz. Şimdi iyi dinleyin. Mektupların fotokopilerini ölen Enzo Garafona'dan değil burada Bu evde Elena'dan aldım Elena Garafona'nın üvey kardeşidir Garafona fotokopileri otele getirdi Benimle pazarlığı sırasında onları saklaması için Elena'ya vermiş Kavgamızdan sonra Garafona otelden ayrılıp evinin yolunu tuttu Başına gelenleri kanıtlayamam Sanırım onu yolda öldürdüler Bu arada otel barmeni Roberto buraya telefon edip Kozima ile benim otelden ayrılıp dağ yoluna gittiğimizi haber verdi biz dağ yolundan dönene kadar beklediler Boş yolda herkes gibi Hızlı gideceğimizi bildiklerinden Cesedi arabanın önüne attılar Onlar dediğiniz kimler Bay Eşli? Bay Orgonya işin asıl Sorumlusu ve düzenleyicisidir Cinayeti Carlo Caresse ve yardımcısı Birkaç köylü işledi Bunları kanıtlayabilecek misiniz? Oteldeki barmen Roberto'ya sorun Size Orgonya'nın evine telefon edilmesi için Kendisine para verildiğini söyleyecektir Soracağım Başka kanıtınız var mı? Elena'ya sorun fotokopileri kilisede bana kendisi verdi Ne dersiniz buna bayan Elena? Yalan hepsi yalan Kardeşimi uzun süredir görmedim Fotokopiler hakkında da hiçbir fikrim yok Bu adam bana aşık oldu Yüz vermeyince de bu işe beni karıştırıp aklınca benden öce almaya çalışıyor Fakat Elena Lütfen Richard başka bir şey söyleme Seni daha önce uyarmıştım Gerçekleri tamamen saptırıp istedikleri şekilde bizi suçlayacakları belliydi Peki Müfettiş Granforte Kararınızı bekliyorum Bay Eşli, Sizi Bayan Kozima ile birlikte isteyerek adam öldürmek suçundan tutukluyorum Bayan Kozima Biraz sonra buradan ayrılmak zorundasınız Yanınıza almak istediğiniz eşyaları alabilirsiniz Carlo Buyurun efendim Derhal bütün eşyalarımı toplamaya başlayın Önce benim kahverengi el çantamı getirin lütfen Çanta dolabın içinde ikinci çekmecede Sonra da Bay Eşliğin eşyalarını toplayın Derhal efendim Eşyalar arkadan gelse olmaz mı Bay Müfettiş Çok sıkıcı bir Rica ederim Sayın Orgonio sabırlı olun Carlo Biraz gelir misin lütfen Müfettiş Granforte'nin söylediklerini duydun Evden ayrılıyorum İyi hizmetkarları ödüllendirmek bir gelenektir Sen kocamın hizmetkarıydın Bunca yıl bana da hizmet ettin Senden memnun kaldım Al Bu zarfın içinde sana küçük bir armağanım var Teşekkür ederim efendim Aç bak Carlo İçindekini merak etmiyor musun? Evet. Ee, nedir bu? Açıklar mısınız? O mu Carlo? Anlatayım. Bir adam vardı. Ona çocukluğundan beri çok emek verdin. Onun evini korudun. Onurunu kurtarmak için katil oldun. Fakat bu adam sana bütün bunların karşılığında ne verdi biliyor musun? Şimdi o resme iyice bak. Bu adam senin öz kızını son sevgilisi olarak ilan etti. Bunu gizli kapaklı da yapmadı Kızının resmi gazetelerde yayınlandı Kızının onuru iki paralık oldu Bütün memleket bu resimleri gördü ve kızınla alay etti Bak Bak resimlere iyice bak Elena'ya nasıl sarılmış öpüyor Bak Sayın Urgonya Nedir bu Gerçek mi değil mi Size inancım sonsuzdur ne derseniz ona inanırım. Yalnız bana doğruyu söyleyin. Evet. Gerçek Carlo. Elena bir zamanları sevgilendim. Ama şimdi değil. Çocukluğundan beri sana ne öğretmeye çalıştım? Hı -hı. Önemli olan ailedir. Ailenin adıdır, onurudur demedim mi? Evine karşı dürüst ve sadık olmalıydın Kızıma öz kızın gibi bakmalıydın Ona el sürmemeliydin Senin ailenin onurunu Adını korumak için Öz oğlumu öldürdün Sana kendi oğlum gibi güvenmiştim Senin yüzünden evlat katil oldu Oysa sen Kızımın onurunu iki paralık ettin Onu kötü yola yönelttin Ailemizin onurunu aşağıladın Geber <Gülüyor> Oturun yerinize Herkes otursun <Gülüyor> Bay Eşli Siz Karlo'yu tutun Kimse suç aleti çaya sürmesin Bay Orgoyno ölmüş Belki böylesi hepimiz için En önemlisi kendisi için çok iyi oldu Direk radyoya uygulayan Yeşim Bayar, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.